Sayın İsa Çelik. İsa abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün hemen e, hemen bir defa e, İsa Çelik'in 55. sanat yılından başlayalım. Çünkü bunu bir sergiyle kutladı kendisi. E, güzel de bir sergi oldu. E, bu 55 yıl e, yani yarım asılı beş, asırı 5 yıl geçe neler oldu kendi ağzından dinleyelim önce sonra diğer konulara geçelim. Tabii. Eee... 55. sanat yılımı e, ilk bir fotoğraf sergisiyle kutladık. Schneider Temple e, Beyoğlu'nda Bankalar Caddesi'ndeki o Kamando merdiveninden çıkınca sağdan ikinci sokakta Terziler Sinagoku çok güzel bir sanat galerisi yapıldı. 10 yıldır sergiler açılıyor. Özellikle karikatür ve fotoğraf sergileri açılıyor. Çok güzel. Çok ee, ...seçerek, titizlenerek sergiler yapıyorlar. Ee, 55. yılda 55 yeni fotoğrafımı koymak istedim. Ben şeyi sevmiyorum. Ee, 55. yıl sergisi diye eskilerden, yenilerden bir toplam istemiyorum. Geldiğim nokta neyse o yıl çekilen işleri sergilemek evet. hoşuma gider. güzel, güzel. Yani ta çocukluğundan yapmışsın. O da yapılabilir. Öyle bir sergi niye olmaz mı? Olur tabii ama. E, nereye gelmişsin? Ne olmuş? Yani iki nokta üst üste. Sen neredesin? Der gibi. E, ama yanlışlıkla 55 yerine 56 fotoğraf koymuşuz. Daha güzel. <gülüyor> Böyle bir şey oldu işte. Evet. Peki bu e, sergideki fotoğraflardan sözlerim. Son yaptığımız işler dediniz abi. Hı -hı. Neler vardı örneğin? Şimdi. Ben tabii fotoğrafçı gördüğüm her şeye bakarım. Yani kimi arkadaşlar gibi ben şunu çekerim, ben bunu çekmem demiyorum. Ben her türlü e, fotoğrafçı bulduğum her şeye bakarım. Eğer ondan bir fotoğraf çıkartabiliyorsam ne hala? Çıkartamıyorsam vazgeçerim ondan. E, bu sergide kuş da koydum, ağaç da koydum. E, düşük instante fotoğraf koydum. Ee, kırda Bayır'da çektiğim insan portreleri de koydum. Ee, belki biliyorsun düşük enstantini fotoğraf tarzını ilk kez Türkiye'ye ben tanıttım. Şimdi yoğun biçimde insanlar düşük enstantini de fotoğraf çekiyorlar. Ee, ama ben bunları ...70'lerde falan yapmış idim. O düşük enstantini biraz açıklar mısınız Tabii. dinleyicilerimiz abi? Şimdi Dinleyicilerimizin en çok karşılaştıkları düşük enstantina fotoğraflar şunlardır. Ee, aslında halk arasında bozuk çıkmış denilir. Yani söz gelimi gece bir şehrin manzarasını çekmiştir bir fotoğrafçı evet. yapmıştır. Işıklar böyle çizgi çizgi görünür ya. Evet. Orada uzun poz verildiği için atıyorum söz gelimi. Bir saniye, üç saniye, on saniye, bir dakika, beş dakika poz verildiyse ne olur o ışıklar hareket eder, hareketli çıkar. Ya da e, hareket eden cisimler fluca ne kadar şu genstantine yaparsan o kadar pulu. ne kadar daha şey olursa o kadar az pulu. Böylece bundan hareketin fotoğrafını elde ediyoruz. Yani duran nesneler net, öbür Cisimler öbür hareketli süceler fluca çıkıyor. Ondan da bir resimsel efekti elde etmeye bakıyoruz. Yani kendi başına bunun bir e, sanatsal keyfi de oluyor. O düşük enstantina fotoğraf tavrını. Düşünsene mesela bir Taksim alanının fotoğrafını çektiğim evet. düşünelim yukarıdayız. Evet. E, bastık da şöyle. Hareketlik hızlı hareket edenler neredeyse yok gibi fluğu. Az hareket edenler, biraz flu, evet. hiç hareketsizler, net böyle hoş bir şeyler oluyor falan. Evet. Bizim makine mühendisleri... E, lokalinde gördüğümüz o dans fotoğrafı, evet. değil mi? Evet. evet, o da düşük instante evet. çekmiş. Tabii. Sanki e, bir saniye beklemiş de, o saniyede yakalamış gibi oysa. Evet, evet. düşük instanteyle çekilmiş. Evet. Yani uzun poz verilmiş. Uzun pozları yoklardır. Şey evet. e, i̇şte o fotoğraf tavrını... ilk kez Türkiye'ye bilinçli olarak ve sistemli olarak benim tanıttığım biliyorsun bu fotoğraf sergisinden sonra 55. sanat yılı fotoğraf sergisiydi adı bundan sonra resim sergisi e, seramiklerim ahşap heykellerimi kitap kapaklarımı e, falan sergileyeceğiz e, resim sergisi Şimdi ee, şimdilerde ona kolaj deniliyor. Yani her türlü e, günümüzde bulunabilen malzemelerle evet. e, onlarla yapılan bir iş oluyor. Şu anda yoğun biçimde ona çalışıyorum. E, her türlü atık ya da atık olmayan malzeme kullanabiliyorum. Hiçbir e, sınır yok. Ne canım çekiyorsa onu kullanıyorum. İyi. Çünkü bildiğim bir şey var. Yeni kavramlar eski sözcüklerle anlatılmaz. Yeni olan bir şey durumu, yeni bir takım bir şeylerle anlatmak gerek diye düşünüyorum. Evet. Böyle. Evet. Şimdi bu 55 yıl, 55. sanat yılında 55 yıllık bir emeğin, hı hı. 55 yıllık bir üretimin içerisinde biliyorum ki pek çok sanatçıyla... Ee, anılarım var. Tabii. Sonsuz. Yani e, bunların e, ağırlıklı olanları da yazarlar zannediyorum. Tabii. Ama diğer alanların da sanatçıları var. Şimdi istersen buraya gelelim. Çünkü dinleyicilerimizin de zannediyorum ilgisini çekecektir. Ee, örneğin e, benim daha önce dinlediğim, bildiğim. Mesela Füruzan'la bir anından başlayalım. Sonra belki Dağlarca'yı senden rica ederim. Belki Aziz Nesin'i, belki Tabii. Sabahattin Ali'yi. Şimdi e, benim fotoğrafını çektiğim, yaptığım kişilerle mutlaka bir muhabbetim olmalı. Şiirlerini biliyor ya da yazılarını biliyor olmalıyım. Yazılarıyla, şiirleriyle, resimleriyle, heykelleriyle, ne bileyim oyunlarıyla, ne bileyim neyle hem hal olabilmeliyim. Durup dururken bir masa sandalye gibi bir testi gibi bir soba borusu gibi bir insanın fotoğrafı yapılmaz, çekilmez. Tabii. Ondan dolayı bütün bu yazar çizerlerle sonsuz muhabbetim vardır. İki, eğer onların dünya görüşü benim dünya görüşüme uymuyorsa... ...ya da e, çağdaş bir dünya görüşü değilse, geriye bakan bir dünya görüşüyse asla onlarla fotoğraf yapmıyorum. Yani e, İsa abi e, istersen... Şairden başlayalım, bir büyük şairimizden, dünya çapında bir şairimizden. Dağlarca'dan, Fazıl Dağlarca'dan ee, bakalım sevgili dinleyiciler İsa Çelik bize hangi anısını anlatacak? Tabii Dağlarca ile da sonsuz şeylerimiz var. Dağlarca her Galatasaray'a gelişinde çok sık uğrardı. Ee, nedense nereden kalmış aklında? Bana çay getirirdi. Nereye giderse yurt dışında bir yere gidiyor. Bir paket çay alır gelir. Ha, güzel, güzel. Güzel de ben hiç çayla muhabbetim yok. <gülüyor> şimdi. Bir bildiği vardır elbette bakalım. <gülüyor> evet. Şimdi o bana çay getirir. Ben ona vodka ikram ediyorum. Limon suyu ve sodayla. Sonra hızımızı alamıyoruz. Hadi kalk gidelim diyor. Ne bileyim işte tek kışılık bir şey vardı. Yer vardı e, parmak kapıda. Bir gün kalktık oraya doğru gidiyoruz bir akşamüstü. Tam vakti kerahet zamanı. Tam Galatasaray Lisesi'nin önüne geldim. Ben çocukluğumda kitap okumak istediğim için, bir param da olmadığı için Dağlarca'nın Çocuk ve Allah kitabını çalmıştım eski kitapçıdan. Onu anlattım. Dağlarca bilmem bilirsin. insan kolunu tutar. ...öyle konuşurdu, şöyle tutar ve böyle konuşurdu. Kolunu aşağı doğru çeker, bastırır, öyle konuşurdu. Anlattım nasıl çaldığımı, ne yaptığımı. Çok ilginç bir şeydir o da. Ben dedi bunun hikayesini yazacağım dedi, şiirini yazacağım dedi. Yazdım yazmadım bilmiyorum. Ama işte gittik şeye, o mehaniye. Ee, orada fotoğraflarını çektim ben yine Dağlarca'nın. Ee, ...Struka'ya mı ne bir yere gidecek o sırada. Altın çelenk almaya gidecek. Ben de gece, bütün gece fotoğraflarını bastım... ...bir kutu halinde ona teslim ettim. Para pul istemeden. Ki orada doğru düz fotoğraflar da diye. Bir tanesini kutudan aldım. Ya hocam şunun bir tanesini bana imzalar mısınız dedim. Benim için yazdığı bir şiiri o sırada okumuştu. Evet. Şunu dedim arkasını yazalım... Bir de siz şunu bir imzalarsanız tadından yenmez falan dedim. Yazdık imzaladı uzattı sen benim ölmem bekliyorsun dedi. Aynen <gülüyor> hocam niçin ölmenizi bekleyeyim. Bak dedi siz fotoğrafçılar böyle çekersiniz saklarsınız yarına ta ki o adam ölsün diye. Yok hocam vallahi <gülüyor> değil vallahi değil. Şimdi... Hayır böyle de bir özetmiş ki <gülüyor> sevgili sayın Dağlarca şairimiz ey, bir laf da edilecek gibi değil karşılısadı. tabi Zaten Dağlarcanın söylediği lafı saklarsınız laf tamam Oraya ki... kadar bir şey demeyiz. Saklarız elbette. Görevimiz Arası, bu. Ne demek yani? Peki ama ötekine ne diyeceğiz Şimdi gibi. Dağlarcanın çiziktirdiği bir şeyi bile ne demek at ya? atmamalısın. Ne demek ya? Büyük Türkiye için büyük olay. Tabii ki. Şimdi Dağlarca söz gelimi karikatür de çizerdi. Mesela ben de Karikatürleri var. Şimdi kitap çalma işine gelince e, ortaokuldayım Ankara Koleji'nde kitap okumak istiyorum. Param yok. Bütün hafta sonu rezil olacak. Gittim Koca Beyoğlu pasajına. Orada bir eskici vardı. Eskitapçı. Eski Böyle kimseye çaktırmadan dağlarca'nın Çocuk ve Allah. Haldun Taner'in tuş kitaplarını aldım. Kaçmaya başladım. Oradan koleje kadar kaçmışım. Neyse. Aradan 20 sene falan geçti. Bir gün buldum bu iki kitabı. Doğru. Beyoğlu şeye gittim. Kızılay'a gittim. İşte adamın müşterileri vardı gitti. Yeni müşteriler geldi. Ben bekliyorum. Derken boşaldı. Dedim adama. Ben dedim sizden 1901 kaçta iki tane kitap almış? 20 yıl evvel. E, 20 yıl evvel. Ee. Onların dedim parasını vermeye gelmişim dedim. E dedi hem almışsın hem ne parası dedi. Ya dedim alışılmış yollardan almamıştım da dedim. Emanet, nasıl yani? emanet aldım. Emanet aldım. Heh. Gibi. Ondan sonra e, nasıl yani dedi? İşte senin de dediğin gibi emanet almıştım. Kalktı, ayağa kalktı. Tamam dedim. O zaman atamadığı yumru şimdi atacak Kucakladı, yanaklarımdan öptü. Bundan sonra dedi bu dükkan senin. İstediğin kadar istediğin kitabı götürebilirsin. Tabii canım. Tabii tabii canım. Çok, güzel, çok güzel. Böyle bir hikaye. Çok güzel. Ee, e, İsa abi Aziz Nesin'le de çok e, yakınlığın tabii. olduğunu biliyorum. Tabii, tabii. Hatta şeyi de çok iyi biliyorum. E, e, Aziz Nesin'in e, Çocuk Vakfı. Tabii. O okul açılığı daha inşaat temelinden beri orada tabii. olduğunu tabii. ve tabii. fotoğraflarını çektiğini. Tabii. Ve aznesinin bunu hep paylaştığını, yani kimse de o zamanlar doğrusu inanmıyordu. Bazı kitapların arka kapağında basılıydı o fotoğrafları evet, hatırlıyorum evet. ben. Daha bir metre yükselmişte su basma seviyesi derler herhalde. Evet. İlk bir, üç tuğla, heh, yani ilk gibi. daha temel atılmış. Bravo, hatırlıyorum ben onu. Tabii, Yahut da tabii. bir duvar çıkıyor tabii. işte gibi. Duvarın kenarında durur aznesi. Heh, yani böyle, Yok ki başka çekecek bir şey. <gülüyor> kitapların sıra sıra kap, şeyin evet. arka kapağında bu çıkardı ve... Öyle de bir izlenim olurdu ki tabii et, etrafta bozkır o zamanlar çatalca dümdüz bir yerdi hakikaten. Hiçbir ev yoktu. Hiçbir yer yoktu. Ee, yani ümitsiz bir yer evet. gibiydi adeta. Evet. Ümitsiz bir durum daha doğrusu. Evet. Yani bu bitmez olmaz. Evet. Ee, oranın bütün parası da senin kitaplarından kazandığı parayla evet. olan bir şey malum. Alo. Şimdi ben bunları anlatmam bence bizi e, çok başka yerlere götürür gibi geliyor. Keyifle anlatayım. Önce bir Peki. şey bir başka şeyi anlatayım da oradan oraya geçeyim. Tamam. Şimdi Amerika'da bir böyle sıçan kuyruğu gibi akan bir derecik varmış. Bir bozkır bir yerde şöyle akan ikincicik bir derecik var. Adamın biri uzun zaman burayı gözlüyor, dolaşıyor, ediyor. Ve günlerden bir gün iki tane oraya şu kadar bir su, su, su akıyor ama. iki İki tane samuru salıyor. Biri dişi biri erkek. Ama sürekli onları gözetliyor. Su samurları önce buldukları çerçüpleri yiyorlar. Ne oluyor? Suyun önünde küçücük bir böğetcik oluşuyor. Derken su toplandı ya, başka bitkiler oluşmaya başlıyor. Derken rüzgarla başka tohumlar geliyor. Ya. Derken fidanlar çıkıyor. Ya. Derken onlar çoğalıyor o su samurları. Derken orası bugün bir milli park. Ya. İşte bu kadar. Şimdi Kimi şeyler var ki niyet etmenize bağlıdır. Cesaretle bir şeye başlayacaksınız. Ortada hiçbir şey yoktur. Ama siz cesaretle uzak görüşte başlarsınız. İnsanoğlu bugünleri hayal ederek geldi. Tabii. Başka türlü gelemezdi. Tabii. Hayal ederek ve yapabileceğine inanarak geldi. Önce düşleyecek sonra tasarım Tabii. dünyasında Düş olmadan hiçbir şey yazın. olmaz. Tabii ki. Düş kuracaksın Tabii. ve olacak. Tabii. Şimdi Aziz Bey... Ee, benim babam gibi adamlardan birisi Cevdet Kucet o dağlarca işte ne bileyim aşk veysel falan gibi ee, benim hayatım boyunca en çok örnek aldığım adamların başında gelir. Şimdi ilk temel atıldıktan sonra dediğin gibi üç tane tuğlacık Orada fotoğraflarını evet. çekiyorduk yaz günü. Evet. Derken yavaş yavaş şeyler büyüdü. 3 üç tuğla, sekiz tuğla ya, sekiz tuğla bilmem kaça düştü. Ee, her hafta ya da on beş günde bir, hiç yapamazsam ayda bir mutlaka gidiyordum. Çekiyordum. Azines'in o ileride bir derecik vardı. Baya ama bu ciddi bir dere. Derenin kenarına bir kızılay çadırı kurmuştu. Bildiğimiz kızılay çadırı. Nereden bulduysa o bulur böyle şeyleri. O kızılay çadırın içinde kalırdı ve bir gaz lambasıyla. ya. Yeah. Şimdi e, suyunu, kavunu, karpuzunu e, filenin içine koyar deriye sallandırırdı. Bir gün dolmuştan indim. Bir köy dolmuşlarıyla giderdik. İndim. Her üç adımda bir fotoğrafını çekiyorum. Böyle gide gide gide yaklaşacağım azinesine. Derken baktım eliyle şöyle... ...baş parmağını... ...işaret parmağını şey yapıyor... ...bir şey atıyor... ...bir işaretler yapıyor... ...şöyle sanki misket atar gibi... ...fiske vurup atıyor... Ha, ...fiske Hı. gibi... ...misket atar gibi bir şey yapıyor... ...gittim... Ee, ...ne oluyor Aziz abi dedim... ...ya yok bir şey dedi... Ee, ...kavun yemiştim de dedi... ...ya da karpuz neyse... Ee, ...kabuğu dedi olduğu gibi atarsam... ...deredeki kaplumbağalar yiyemez... ...diye küçük küçük... ...tırnak kadar küçülttüm... Öyle atıyorum diye dikkat. Evet evet evet. İnanılmayacak kadar öğretici bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi hiçbir şeyi ziyan etmez. Hiç yani. asla. Şimdi adı da o yüzden Cimriye çıkmıştır <gülüyor> biraz hayır, değil tutumlu. mi? Tutumlu. Hiç hiçbir alakası yok. Ben ben şahsen Cimri demiyorum, tutumlu diyorum. Şimdi peki neyin var abi dedim? Biraz sıkın görünüyorsunuz dedim. Bir gün evvel bir işçi gelmiş burada çalışmak için. İşçi işte Aziz Nesin'le konuşurken, işte pazarlık mazarlık yaparken demiş ki Aziz Bey ben burada soğuk bira içebilir miyim demiş. İç yavrun demiş ki çatalcadan al gel. Bak benim gibi sen de dedim sallandır derenin gereği. içine soğuk suya. Ee, sonra çıkar iç demiş sana kimle karışır. Ya demiş bir buzdolabından çıkmış soğuk bira içemeyecek miyim? Yok ki demiş daha elektriğimiz yok bak ben gazdan basıp atılıyorum. Yani. Dedi ki ya hayatım boyuncaydı bunlar için dedi, mücadele ettim. Adam dedi buzlu bira içemeyeceğim diye vazgeçti çalışmaktan gitti dedi. Müthiş bir yara halinde duruyordu. <gülüyor> Çok güzel ya. Şimdi günlerden bir gün yine gittim. Mutfakta soğan ayıklıyor. Soğan ayıklarken gözleri şey yapıyor böyle bir omzuyla falan siliyor böyle gözünün şeyini. Ne oldu abi dedim yok mu dedim o neydi kadının adı unuttum bir bizim anamurlu bir hizmetli kadın vardı. Ne oldu dedim o Havva Hanım mı neydi o yok mu dedim sus dedi ya sorma dedi. Ben dedi buraya dikkat. Hı. Ben dedi taksiye binmem dolmuşa binerim. Dolmuşa binmem otobüse binerim. Otobüse binmem yürürüm. Buraya bir tuğla alabilmek için. Ama dedi kadın manyetolu telefonla 45 dakika konuşmuştu. Evet evet evet. İşte olacak iş mi bu yani? Şimdi bu adama cimri denilebilir olur mi? Olur mu öyle şey? Cimri. Asla. Olur mu öyle şey? Şimdi bak. Az... Öyle, öyle yapmasaydı o duvarlar yükselebilir miydi? Bu kadar çocuk. O ba... çocuk cenneti çocuk, olabilir çocuk miydi? Çocuk cenneti olur muydu? Bu kadar çocuk çocuğa babalık yapabilir miydi? Tabii. Hepsini okuttu büyüttü ben. Hepsi kocaman kocaman adamdır. tanıdım. Tabii yani. tabii. Yani tabii. o ilk tuğladan tuğlayı ben görmüştüm. İlk, belki evet. ilk değil de 50. tuğlada. Fakat sonra e, şeyde Vatan Caddesi'nde bir dairesi vardı. Aziz Biliyor. Abi. Üniversitede okuyanlar orada kalırdı. Ben o çocuklarla da tanıştım. daha bir evden almıştım Hı -hı. bir konuşma için. Ya ün, Oradan ilk 3 yaşında alıyor çocuğu. Ta üniversiteye bitir, Hı -hı. bitirtiyor. Hayata evet. ne yapsın böyle bir şey var mı dünyada ya? Şimdi azinesinle başlayınca sonsuz tabii de yani... Ne kadar istersen o kadar şey yapabilirim de. Bir gün Ümit Yaşar Oğuzcan. Ee, Ulufer Hanım. Ümit Yaşar'ın eşi. Benim o zamanki eşim. Oğlum. Bir de Aziz Nesil'in avukatı vardı. Fener yolundan doluştuk bir arabaya. Avukat Bey'in arabasına. Ee, i̇şte geldik. O sırada. Ee, ...Yaşar Yaşamaz'ı yazmamış... Hmm. ...ama tasarlıyor. Çatalca da bize bir yemek... ...ikram etti. Yemekte bu Yaşar Yaşamaz'ı anlattı. Ben dedim ki Aziz abi ben buna bir kapak düşündüm şu anda. Bir bakın... seversiniz kullanırız dedim. Tamam dedi. Günlerden cumartesi dikkat. Eyvallah. Evet. Şimdi pazartesi oldu... Sabah sekiz gibi atölyeye geldim. Yardımcım eliyle su abi dedi. Ne var? Azinesin geldi dedi. Ee, iki sandalyeyi yan yana koydu. Uyuyor oradaydı. Sen dedim çay kahve bir şeyler hep git bir iki poğaça moğaça al falan dedim. Neyse aldık bunları hazır ettik. Bir süre sonra Aziz abi uyandı. İşte kahveleri getirdik bilmem poğaçaları falan. Hayrol Aziz abi dedim... ...kapağı almaya geldim dedi. Yahu... <gülüyor> ...yahu cumartesi ya. böyle, günü böyle konuşmuşuz... Şey. ...cumartesi bitmiş. Benzersiz bir sanatçı Sabah, sabah erkenden... ...yahu dedim ki elin saf Aziz abi... ...dur şöyle ya. aradan iki gün geçti. Ama öyle geçsin. bir adam, öyle bir adam. Unutmaz ve o kadar disiplinli... ...müthiş bir insan. Bak şimdi... ...bizim Zeynebe, Zeynep Oral'a bir söz veriyor... ...Milliyet Sanat'ta... ...yayınlanmak üzere. Biliyorsun işte... ...Haldun Taner'in falan... Behçet Hoca'nın falan yazıları çıkardı ya... ...küçük küçük evet, evet. fotoğraflarla. Bir söz veriyor. Ee, söz gelimi... ...Perşembe günü vereceğim diyor. Ne demek? Perşembe mesai bitimine ya da... ...Perşembe 12. Yani çok zorlarsan... ...yani şeyi. Bir aklına geliyor ki yazmamış. Hemen yazıyor ve... ...daha şey yok. Ee, Boğaz Köprüsü yok. Üsküdar... Sirkeci feribotu var. Feribot, fener Yolundan biniyor bir taksiye. Fax da yok tabii. Yok. Öyle varsa şey. onlar, Ay, yok onda... yok öyle bir şey yok. Fax daha henüz icad edilmemişti. Tabii tabii yok öyle şey. Çok sonra faksimile olarak ücret getirdi diye biliyorsun. He. Şimdi o cimri dedikleri adam biniyor Fener Yolundan taksiye geliyor feribota biniyor geçiyor tekrar bir taksiye binip milliyetçi ağlını götürüyor. Gece 12'sine evvel yazıyı teslim ediyor. 12'den evvel. Ya. Ve geri dönüp gidiyor. Şimdi bak onun yerine başka birisi, daha genç bir adam düşün. Aman canım şimdi 12'de teslim etmekle yarın sabah teslim etmekle ne fark, fark yok diyecek. Tabii tabii canım. İlkeli bir adam. Tabii. tabii. Başka bir şey bu yani, başka, bir şey. başka müthiş, bir şey. Müthiş müthişti. Ee, şimdi bir gün Eşim dedi ki ya bak Melih Bey'le, Melih Şehiret'le beni tanıştırmadın. Dedi Aznesi'yle tanıştır beni dedi. Tamam kalk o zaman dedim. Atladık arabaya gittik Çatalca'ya. Bu çok öğretici bir hikaye. Gittik işte hoş be şu bu. Derken yemeğe oturduk yukarıda. Eşim dedi ki Aziz Bey ben dedi bir ...firmanın üst düzey yöneticisiyim. Biz dedi çok fazla çiçek gönderiyoruz oraya buraya. Bu çiçek paralarını vakfa kanalize edelim dedi. Yapılan bir şey biliyorsun. Olur kızım dedi o da. Bana dedi hesap numaranızı verebilir misiniz dedi. O sırada hazinesine kitap okuyan böyle çıtıpıtı parmak gibi bir kız var. Ona hadi yavrum dedi git aşağıdan müdür amcaya sor... Bizim hesap numaramızı bir kağıda yazsın getir dedi. Bu sekerek gitti böyle kelebekler gibi uçarak gitti. Hı. Döndü geldi. Biz bir taraftan yemek yiyoruz. O da hiç bakmadan yemeğini yiyor biliyorsun çok hızlı yemek yerdi. Yemek yemekle zaman kaybetmek istemediği için falan böyle hızlı bir yemek yerdi. Oku bakayım dedi. Çocuk e, Türkiye'de. Bilmem ne bankası okuyamadı gerisini. Gene devam ediyor yemeğine. Sen dedi sana verilen ve içinde ne olduğunu bilmediğin bir şeyi alıp bir yere götürür müsün dedi. Sana niye imal edildiğini bilmiyorsan niçin götürüyorsun bir yere? Güzel, güzel. Çocuğun süngü düştü. Süklüm püklüm hadi bakayım dedi git şimdi öğren gel dedi. Bu gitti. Yine şakayarak geldi. Ee, öğrendim Aziz dedi, dedi Oku bakalım dedi. Atıyorum Türkiye İş Bankası ya da Ziraat Bankası 16.826'ya bir. Aferin dedi. İşte böyle dedi. Götürdüğün şeyin ne olduğunu bileceksin ya, ya. dedi. Ama işte öğrenci için ne büyük bir ders değil mi? Hayata boyunca Bir tek onun için değil. Eğer Hepimiz için. Tabii tabii doğru. Eşim dedik ya ben eğitim uzmanıyım. Ama... Olağan dışı tabii, bir tabii ders. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Hepimiz için, hepimiz için. Şimdi bir cümlecik daha. Lütfen. Çok uzar da. Lütfen. Hayır. Şimdi çatalcadan yemekten sonra kalktık, vakfa gittik. Ee, Azinesinin bir de işte Ahmet Ali bir de Ateş diye çocukları var biliyorsun. İşte Ateş karşıladı bizi. Ee, Aziz abi oturduk o bir masası vardı. Daha inşaat yarım tabii. Giderken de arabanın arkasına bana şuna bir el at dedi. Bir çuvalın içinde tangır tungur, şişeler, metal kutular falan bir şeyler geliyor. Ne bunlar Aziz abi demiştim. Oyuncak olacak dedi. Heh. Daha ortada çocuk yok. Oyuncak olacak. Düşün ta yani oradan. Ta o zamandan. Onun, tabii. Şimdi Ateş'e dedi ki. Ateş dedi benim buradaki sigara tablam ne oldu? Dedi ona. Baba kırılmıştı attım dedi o da. Şimdi Azinesin sigarayı çoktan bırakmıştı ama şöyle kocaman bir tablası vardı. Cam. 50.000 bin yerinden kırılmış 50.000 bin kere yamanmış bir tabla. Birden böyle top gibi gürledi. Senin ne hakkın var dedi. Benim bile hakkım yok artık onu atmaya dedi. ...ben onunla ne romanlar yazdım... Ya, tabii ...onunla canım. ne çileler doldurdum... Tabii canım. ...ben onu onu burada... ...bir şey için tutmuyorum... ...ya bu anılarım için tutuyorum... Tabii ...sen canım. ne akla... ...attığın yerden... Al, al, ...baba gitti çöp... <gülüyor> ...nereden olacak... ...işte o kadar... ...işte o kadar... ...iki ucu anlatıyor ne güzel... İki uç, iki... ...o gün yemekte... ...böyle bir hoşaf gibi bir şey geldi... ...ama kıpkırmızı... Ben yine her şeyin altını değiştir mi? Aziz abi bu ne nedir dedim? O sırada bahar e, gelincikler çıkmış her yerde toplamış onları gitmiş tek tek ve onlardan şerbet yapmış. Ya, i̇şte bu kadar ya, <gülüyor> işte bu kadar abi, i̇şte bu kadar. Kıymetini evet. biliyor, her şeyin kıymetini biliyor. Evet. Ee, Sabahattin Ali şimdi evet. çok fazla anı yayınlanmamıştır hakikaten. Evet Benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? Yani çok fazla ya, ölümü üzerine elli bin satır yazı yazılmıştır. Yani doğrudur yanlıştır o ayrı konuda. Araştırma yapılmıştır filan. Fakat böyle anılar da fazla bir anı yoktur. Ee, Sabahattin Ali ile tanıştığınız nasıl? Yok. Hiç yok. He, hiç. yok. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, Sabahattin Ali ile Ruberu yüz yüze tabii ki bizim benim bir tanışıklığım yok. Olamaz zaten. Çünkü onun öldürüldüğü zaman ben, değil mi? Daha şey 46'lar. 46 ben o zaman daha mini minnacık bir yavru bebek. Şimdi günlerden bir gün Nazim Hikmet fotoğrafik çalışmaları sergisini açmıştım Görsel Sanatçılar Derneği'nde. <gülüyor> <gülüyor> e, Filiz Ali ya dedi ki sen kızı Filiz Ali evet kızı. Ee, sen dedi benim babamın fotoğraflarına bir bakmak ister misin dedi. Dedim ki ya senin baban bir de fotoğraf mı çekerdi? Evet. Hemen geliyorum dedim. Gittim. Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nun hemen üst tarafında salacakta bir evleri vardı Filizlerin. Gittim. Ben de sanıyorum ki hani böyle bir tomar bir fotoğraf çıkacak. Bir bavul film çıktı. Buyurun. ...ve kimisi yapışmış birbirlerine... ...böyle falan bir... öyle bir halde. Dedim ki ya bunları... ...benim namusumu emanet edeceksin... ...çünkü ben saymadan bir şey almam ama... ...bunları saymak da mümkün değil. Yapışmışlar çünkü hepsi birbirlerine. Evet. Benim namusumu emanet edeceksin... ...ben bunları yıkayacağım... ...tek tek ayıracağım... ...kurutacağım, klase edeceğim. ...kim kimin kardeşi, hangi fotoğrafın ...hangi fotoğrafın kardeşi... Sonra kontak baskılar ve büyük baskılar yapıp sana emanet edeceğim dedim. Salt bir kültür görevi. Tabii gelmek için. Büyük olay. Büyük Aldım, atölyenin her yerine ipler gerdim. Çıtalar çaktım. O tek tek negatifleri en uçlarından toplinelerle yıkatıp temizlikten sonra oralara taktım. Sonra büyük ışıklı masalarda... Bütün bu fotoğrafları yan yana getirdim. Ha şunun mu kardeşi? Ha bak bu şuradan kesilmiş falan. Evet. Sonra Filize teslim ettim hepsini. Aynen şey yapıp. Derken kesiyorum burada. Bir zaman geçti, epey bir zaman geçti. Kırklar elinden bir telefon aldım. Köykop Genel Başkanı Erdoğan Kantiler arıyor. Tanımıyorum. Dedi ki biz burada Sabahattin Ali günleri yapacağız. Ne dersiniz dedi. Çok iyi yaparsınız dedim. İşte cumartesi bilimsel toplantılar. Pazar günü de onun ölüsünün bulunduğu yerde piknik falan. Ne kadar iyi yaparsınız dedim. Peki benden ne istiyorsunuz dedim. Davet etsek gelir misiniz? İki elim kanda olsa gelirim dedim. Ama bir şartım var şu. Ölüsü nerede bulunduysa orayı görmek istiyorum. Neyse kalktım gittim. İşte Köykop Yönetim Kurulu ve Erdoğan birlikte ölüsünün bulunacağı yere gidiyoruz. Arabamız gitti gitti. gitti. Bir yerde durdu. Daha gidemiyor araba. Önümüzde şöyle kocaman bir taş. Onun da iki tarafında iki küçük böyle yuvarlakça iki taş vardı. Burası mı dedim. Hayır. Bu ne? Hiçbir şey değil. Doğal bir taş. Peki ölü nerede bulundu? Şu aşağı derenin Öbür deresinde. Dediğim ki bakın burayı yarın bir gün biz bir Sabahattin Ali anıtı yapmak isteyeceğiz. Ve çeşitli kesimler bu anıtı imha etmek isteyecekler. İşin doğası gereği. Tabii. Biz en iyisi bu doğal kayaları Sabahattin Ali anısı ilan edelim dedim. Oy birliğiyle karar verdik. Sonra gittik ölüsünün bulunduğu yeri bir bayır iniyorsun tırmanıyorsun bir bayır daha iniyorsun bir kızılcık ağacının altında bulunmuş ölüsün sonra ölüsünü ilk bulan adamla söyleşiler yaptım ee, ikinci bulan adamla konuştuk tonlarca seslerini aldım bunların. 20. yılda şey dediler Erdoğan ve işte oradaki arkadaşlar bir 20. yıl toplantısı yapmak istiyoruz. Katılır mısın bir de gösteri yapar mısın diye tabii katılırım. Ya nasıl bir gösteri hazırlayabilirim diye düşünüyorum taşınıyorum. İlk kafasının bulunduğu yerde çektiğim fotoğrafı çıkarttım. Büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Tam orada minimin minnacık şöyle çok görgelik bir olduğu için... ...büyümemiş de şu kadar kalmış bir gelincik. Gösteriyor oradan başladım. Onu büyüte, büyüte, büyüte, büyüte, çok büyüte. Güzel, çok Dağlar güzel. benim meskenim. Çok güzel. Falan böyle. Evet. Şimdi 56. yıl... 55. Efendim 55'i konuştuk. 56. yıl tamam. projeleri nedir? Valla bizim proje bitmez ama günümüzde artık sponsorlar da sponsor aradığı için neredeyiz sponsorlar bizden yardım isteyecek. Bir sponsorum olsa e, peş peşe en az 10 tane albüm çıkartabilirim. E, bir hadi diyen olsa peş peşe 10 tane ayrı sergi yapabilirim. Çok güzel. Şu sıralarda işte resim sevgisiyle akşamları, sabahları kahve içerken falan uğraşıyorum. Üçüncü hikaye kitabımı bir türlü yayıncıya vermedim. Bir süre yabancılaşmak için. Sonra işte bir anlatı kitabı ve başka bir hazır kitap var. Onları tezgahlayacağım. Proje çok. Zaman yetmiyor. Kaplumbağalar gibi 500 yıl yaşayabilsek ne hoş olur. O zaman da biraz işi geniş tutardık galiba. Yani Aa, ama... Öteki ay yaparız ama diye. Ama 70'e, 80'e, 90'a gelince bunu haber verirlerse ha, hani iyi o tutarız. O fena değil, o fena değil. Gençlikte derlerse sallarız, ha, merak etme. Galiba İsrahti'nin bir hikayesine geçiyordu, Panet İsrahti'nin. Diyordu şu Mart ayını atlatırsam, Mart'ın on herhalde doğum günü falan o Mart Harika. ayındaydı galiba. Atlatırsam diyor, ben iki sene daha giderim temizliyorsan diyordu. Hangi kitapta geçiyor? Vallahi hatırlamıyorum ama bir hikayesinde olduğunu hatırlıyorum ama hangi? Belki Baraga'nın ba Deve Dikenleri ba rolunda olabilir. dedim sen söyledin Baraga'nın. olabilir belki. Yani. Tam hatırlamıyorum. Ahmet'in sevdiğim kitaplarından yani. biridir. Çok çok çok. Bir gün Panait Israti'yi de konuşalım yani. Bizim aa, gençler onu aa, pek şimdi tanımıyor. Panait Israti olmadan asla olmaz. Asla olmaz. Yani Hayır. olağanüstü Hayır, bir yazar. Olmaz. Olağanüstü bir yazar. Ben hemen hemen bütün kitaplarını okuyorum. Yani bizim kuşak hep okumuştur Benim okumadığım hiçbir Bence de. Bence bir kere zannediyor. değil. Beş kere okumadığım aynen kitabı öyle, Aynen öyle. O Kodin. Akdenizli'yi Kodin. Aynen öyle. o, de, o Baraga'nın deve tabii. dikenlerinde o rüzgarlar, bayırlar. Aman yarabbim. Şimdi bak Baraga'nın dikenleri benim okuduğum eski çevirisi Baraga'nın dikenleri olaraktı. Sonradan Baraga'nın deve dikenleri olarak çıktı. Onu ve Yaşar Kemal'in... ...romanlarında çok geçer ya... ...o dikenleri... ...merak ederdim... ...hep böyle... ...hayal kuruyorum... ...o dikenlerin nasıl savrula savrula gittiğini... ...falan düşünüyorum... ...Anavarza Kalesi... ...ve o dikenleri düşünüyorum... ...ben de sanıyorum ki... ...Anavarza Kalesi... ...Everest kadar falan bir kale... He. ...Allah... ...bir gittim ki şöyle bir kalecik... Baraga'nın dikenlerinde de yahu diyorum nasıl bir diken bu nasıl bir şey. Bir de baktım bizim dikenlerden. Ya tabii bizde çoktur o. Bizde tabii. çoktur. Çoktur o. Ve çok ilginç de bir tabii. şeydir. Yani hiç süsü püsü olmayan. Şimdi benim kapıda var ya al... atölyedeki şeyi var ya. İşte o öyle bir diken o da. Yani işte, çok müthiş bir yazardı. Bir, bir program yapalım hakikaten o sırati için bir program yapalım. Şimdi bu bir de şeyi var. Ee, dinleyicilerimiz onu paylaşalım. Kazancakis'in El Greco'ya mektuplar diye böyle 809 sayfalık bir anı romanı var. Evet. Onun içinde geçer bu. Şimdi ...Istrati kazanacak ise diyor ki tabi bunlar daha delikanlı yeni yazar da e, devrim olmuş. So işte Rusya'da işte Sovyetler Birliği kurulmuş ya da kurulmak üzere filan işte e, şeyde de e, Maxim Gorki'nin de görevleri var. Maxim Gorki dünyacı o zaman da tanımış bila. Gidelim diyor nasıl devrim oldu koskoca Maxim Gorki diyor biz de devrimciyiz gidelim ziyaret edelim evet. bunlar gidiyor yürüye bine gide işte trendir yoldur yürümektir vesaire gidiyorlar Moskova'ya bir, birer şişe de şarap götürüyorlar Hı. yani diyorlar ayıp olur elimiz boş gitmeyelim sonra Gorki bunları karşılıyor hiç bir yüzümüzle doğru konuşuyor konuşuyor ama bunlar şarabı ikram etmeyi de çekiniyorlar çünkü hmm. dünya kadar işi var adamın oturup evet. muhabbet edip şarabı vakti mi var milyonlarca insan ölmüş tabii. milyonlarca aç sokaklar billaç insanlarla dolu çocuklar anasız babasız kalmış böyle bir durumda şimdi oturup muhabbet evet. edecek halim var adam da buna göre nezaketle. yani hoş geldiniz safa geldiniz hadi güle güle gibi sonra diyor ki şu cümleyi hiç unutmuyorum kapının önüne çıktık diyor duvarın dibine oturduk iki şarabı da kendimiz içtik harika <gülüyor> çok güzeldi çok, güzeldi, <gülüyor> çok güzel çok güzel çok güzel. Peki İsa abi programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz Şimdi e, hangi şiiri seçtiniz dinleyicilerimiz için Biliyorsunuz sevgili dinleyiciler Hemen hemen e, bütün programlarında demesek ama Çoğu programımızı bir şiirle bitiriyoruz Ve bunu da e, konuğumuz e, kendi seçtiği bir şiiri sunarak e, Size merhaba veya Allah'a ısmarladık demiş oluyor Evet abi hangisi kitabı açtığını görüyorum şimdi Şimdi benim Büyük Türkşehir antolojisinden bakıyor. Evet, Ataoğlu'nun... Ataoğlu, Ataoğlu Behramoğlu'nun hazırladığı hazırladı. ikinci cilt. Evet. Ee, benim tabii favori şairlerim var. Benim şairlerim, hikayecilerim, romancılarım, ressamlarım evet. var. Ee, pek çok şairim var ama bunlardan bir tanesi de hiç kuşku yok ki Cemal Süreyya. Ee, konumuza da çok uygun Güzel. diye eğer okumadıysam daha evvel, okuduysam bağışlasın arkadaşlar. Fotoğraf şiiri. Durakta üç kişi. Adam, kadın ve çocuk. Adamın elleri ceplerinde. Kadın çocuğun elinden tutmuş. Adam hüzünlü. Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü. Kadın güzel. Güzel anılar gibi güzel. Çocuk güzel anılar gibi hüzünlü. Hüzünlü şarkılar gibi güzel. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. İsa abi katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili abim, dostum e, ve konukluğun benzersiz bir tören bizim için. E, sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz fotoğraf sanatçısı, yazar, grafik sanatçısı ve daha pek çok devamı diyelim sanatçımız. Ve 55. yılını bu yıl sanat yılını kutlayan e, İsa Çelik idi, sayın İsa Çelik idi. Efendim, haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere, hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.